أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Biz geçen dersimizde وَلَا konusuna başladık ve dedik ki الْأَصْرُ خَامِس الْمُوَلَاةُ fi فِي عَقِيدَةِ اَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ 5. asıl اهli sünnet vel cemaatın e, i̇tikadında Vela ve bera veyahut da Dostluk ve düşmanlık akidesi Ve geçen dersimizde Mualat ve muadat Vela ve bera kelimesinin Şer'i Ve lugavi Manalarını açıkladık Ve açıkladıktan sonra da Şer'i mana ile lugat manası arasındaki Bağı zikrettik Ve konumuzla kitap olarak Alakası olmasa da vakıada ciddi manada alakası olduğu için vela ve bera meselesinde aşırılığa gitmenin e, genel olarak aşırılığın dindeki zararları vela ve bera meselesindeki aşırılığın da dine zarar verdiğini ve bu aşırılığa neden dolayı gidildiğine dair tespit edebildiğimiz birkaç tane maddeyi zikretik. Bugünkü dersimizde ise inşallah e, işleyeceğimiz konu kitabın birinci meselesine başlayacağız Allah'ın izniyle. Ve min usul-i akideti selef-i selef-i salihinin akidesinin asıllarındandır. Ehli sünneti ve cemaati, ehli Sünnet ve cemaat olan selef-i salihin, elhubbu fillahi, Allah için sevmek, Allah'ta sevmek, velbugdu fillahi, ve Allah azze ve celle de sevmek. Ey hubbu yani sevgi velvelâu ve dostluğ lilmü'minine, müminler için ve buğdül müşrikîne ve'l küffâre. Müşriklere ve kâfirlere ise buğuz beslemek. Ve'l berâet ve'l berâetu minhum ve onlardan berî olmak. Kâlallâhu Teala Allah ze buyurdu ki: "Ve'l mü'minûne ve'l mü'minâtu ba'duhum evliyâ'u ba'd. Mü'minler bazısı müminlerin dostudur. Mümin kadınlar ve mümin erkekler ba'duhum evliyâ'u ba'd. Bazısı bazısının dostudur." Burada biz evliya'u dediğimiz zaman hemen bütün şer'i manaların aklımızda canlanması gerekir. Biz evliya, mü'min kadınlar ve mü'min erkekler birbirinin dostudur dediğimiz anda bir önceki dersimizde yaptığımız mukaddimedeki bütün şer'i manaların hemen aklımıza gelmesi lazım. Neydi onlar? Yani mü'min kadınlar ve mü'min erkekler birbirlerini severler. Mü'min kadınlar ve mü'min erkekler birbirlerine yardım ederler. Mümin kadınlar ve mümin erkekler birbirlerine tabi olur, birbirlerine benzer, birbirlerini birbirlerine benzer, birbirlerine itaat etmesi gerekenler itaat etmeleri gerekene itaat ederler. Mümin erkekler ve mümin kadınlar aralarında nesep bağı, akrabalık bağı varmış gibi birbirlerine nedirler? Birbirlerine bağlıdırlar. Gibi bütün manaların hemen aklımızda ne yapması lazım? Aklımızda canlanması lazım. Nedir bunların başka vasıfları? yâmurûna bil ma'rûfi ve yanhavûna ani'l münker. İyi emir eder, de nehy ederler, alıkoyarlar. Ve yukîmûna's salâte ve yûtûna'z zakâte. Namazı ikame eder, zekâtı da verirler. Ve yutî'ûna'llâhe ve rasûlehu. Allah'a ve resulüne de itaat ederler. Allah'a ve resulüne de itaat ederler. Ulâike seyerhamuhullâh. İşte bunlara Allahu Teâlâ rahmet edecektir. işte bunlara Allah Azze ve Celle rahmet edecektir. İnna Allahe azizun hakim. muakkak ki Allah aziz ve hakim olandır. Ve kâle ta'ala yine Allah Azze ve Celle buyurdu ki La mu'minun mu'minûnel kafirina evliyâe min thûnil mu'minin Mü'minler, mü'minleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Ve men yef'al thâlike kim de bunu yaparsa feleyse Allahi fi şey'in o Allah'ta hiçbir şey değildir. Yani manası İmam Taberinin de dediği gibi Allah Azze ondan beri, o da Allah Azze ve Celle'den beridir. Faleysem Allahi fi şeyin Allah'tan hiçbir şey değildir. Yani onunla Allah Azze arasında hiçbir bağ kalmamıştır. Evet. Ve ahelü sünneti ve eljamaati, el sünnet ve eljamaat, yataqidouna, itikada derler, an aqidet al muallati ve mu'adati Min usulil muhimmeti fi dini. İnatkarlar, an aqidet al-mualat ve al muadat, mualat yani dostluk muadat ve düşmanlık aqidesi min usulil muhimmeti, muhimm olan usullerdendir fi dini dinde. Ve, laha, ve onun için vardır mekanet azimet, büyük bir mekan, büyük bir yer vardır fi şer Şeriatta, onun çok büyük bir yeri vardır. Ve tadadıpu açıklığa kavuşur bilvucuhi latiyeti gelen yönlerle gelen vecihlerle de bu açıklığa kavuşur yani ehri sünnetin yanında velâ ve bera akidesi dinin mühim olan usullerindendir ha şimdi e, soru eğer sorulursa denirsen ki niye velâ ve bera akidesi dinin mühim olan usullerindendir Diyor gelecek vecihlerde yani zikredeceğimiz bir iki üç dört diye yönlerde bu açıklığa kavuşacaktır. Neden ehli sünnetin bu kadar önem verdiğine dair. Şimdi biz bu bir iki üç ve dördüncü dört beş altıncı maddeleri yani altı tane maddeyi zikretmeden önce yine konumuzun en başına dönelim. Dedik ki biz Ehli sünnet vel cemaat, velâ veberâ konusunu kendi itikatlarına dahil etmiş ve itikatlarının içerisinde de ona mühim bir yer ayırmışlardır. Ve bunu da bu meseleyi de dinin usulünden saymışlardır. Yani müminleri dost edinmek, kafirleri ise düşman edinmeyi dinin usulünden saymışlardır. Peki bunun sebebi nedir? Yani şeyh bize bunun önemini zikredecek olan 6 tane maddeyi kitabın içerisinde zikredecek. Peki şöyle bir soru aklımıza gelirse neden ehli sünnet bu meseleye bu kadar önem göstermişler diye? Yani bir mukaddime babından zikredecek olursak daha konuya girmeden önce diyeceğiz ki vela ve bera'nın Kur'an-ı Kerim'deki işleniş metodu vela ve bera'nın Kur'an-ı Kerim'deki işleniş metodunu maddelere ayırabiliriz. Maddelere ayırdığımız zaman göreceğiz ki ehli sünnetin bu meseleye bu kadar önem vermesi kitaplarında asli meselelerden sayması boşa değilmiş. Çünkü Allah Azze ve Celle kendi kitabında bu meseleyi e, ön plana çıkarmış. Meseleyi olmazsa olmazlardan e, zikretmiş. Ve her fırsatta müminlere de bunun hikmetini ayrıyeten beyan etmiş. Ve müminlere bunun pratik örneğini de göstermiştir. Yani velâ ve bera'nın pratik örneklerini göstermiştir. Ayrıca velâ ve bera yapıldığı zaman nelerin elde edileceği vela ve bera yapılmadığı zaman ise nelerin kaybedileceğini Allah Azze ve Celle bize zikretmiştir. Yine Allah Subhanehu ve Teala bunu yaparken konunun içinde de geçecek. Daha önce de söylemiştik. Allahuze ve Celle'nin bütün hükümlerinin bu kadar hikmetli olması kulların maslahatını celbedip onlara zarar verecek mefsere'leri def etmesinin sebebi nedir? Dünyayı da, insanı da, insanları da yaratanın Allahuze ve Celle olmasıdır. Yani Allah insanı yarattığı için bir insan bir şeye niye meyleder? Meylettiği zaman onda görmüş olduğu acil faydalar ama bu fayda gerçekten onun faydasına mıdır, zararına mıdır? Bunu bildiği için insana mükemmel bir nizam getirmiştir. Tam yol gösteren, sonuna getiren, iki saadeti birden elde etmeyi sağlayan bir nizam insan için kılmıştır. Bundan dolayı diyoruz ki biz önce kuran ı Kerim'de bu meselenin adım adım nasıl işlediğini bir görmemiz lazım. Adım adım bu meselenin nasıl işlediğini bir görmemiz lazım ki ehl sünnetin konuya neden bu kadar önem verdiğini anlayabilelim. Birincisi Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ısrarla müminlerin, müminlerin dostu olduğunu kafirlerin de kafirlerin dostu olduğunu beyan etmiştir. Önümüzdeki ayet-i kerimede de olduğu gibi mesela aynı ayetin bir başka versiyonu وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُوا بَعْدُهُمْ اَوْلِيَاءُوا بَعْدِ Mümin erkekler ve mümin kadınlar bazısı bazısının dostudur. Dediği gibi Allah Teala müminlerin dikkatini başka bir yöne de çekmiştir. Demiştir ki: El munafiqune vel munafiqatu ba'duhum awli'u Münafık kadınlar ve münafık erkekler birbirlerinin dostlarıdırlar. Yine Allahu Teala demiştir ki ayet-i kerimede: Ya eyyuhellezine amenu la tetekhuzul yehuda ven nasara awliya. Ey iman edenler Yahudi ve Hristiyanları dostlar edinmeyiniz. Va'duhum avliya'u ba'd. Çünkü onların bazısı bazısının dostudur. Bu ayet kelimelerde kerimelerde Allah azze ve celle mesela yine Maide suresindeki bir ayet-i kerimede Allah azze ve celle ne diyordu? İnname veliyyukumullah. Ancak sizin dostunuz Allah azze ve celle'dir. Ve resuluhu mu'minun. Ve Allah'ın resulü ve müminlerdir diyordu Allah azze ve celle. İnname ancak İnne ma hasr edatıdır. Yani bir şey hasr eder, özelleştirir. Sadece budur. İnne ancak walīyukumullahu. Sizin veliniz, sizin dostunuz Allah Azze ve Celle'dir. ve, rasuluhu, ve onun rasuludur. Väl mu'minun ve müminlerdir diyor Allah Azze ve Celle. Yani ancak müminlerin dostunun, yine müminler olduğunu, ancak kafirlerin dostunun, yine kafirler olduğunu Allah Azze ve Celle Kur'an ısrarla öne çıkarıyor ısrarla beyan ediyor. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi şudur. Ta ki müminler şunu anlasınlar. Müminden kafire, kafirden mümine dost olmaz. Müminden kafire, kafirden de mümine dost olmaz. Allah Azze ve Celle onları birbirine dost kılmıştır. Müminleri ise birbirlerinin velisi, birbirlerine dost kılmıştır. Daha sonra Allah Azze ve Celle bunu böyle zikrettikten sonra bir de. Bunu şer'i bir hükme bağlamıştır. Yani Allah Teala şer'i bir hükme bağlamıştır dediğimizde kastettiğimiz nedir? Şer'i hüküm beştir. Haramdır, vaciptir, menduptur, mekruhtur, mübahdır vesaire. Allah Teala ve müminlerin kafirleri dost edinmelerini kesin bir dille yasaklamıştır. Müminlerin kafirleri dost edinmelerini kesin bir dille yasaklamıştır. Allah Teala diyor ki: "La yetekhizil mu'minun el kafirine avliya'a min dunil mu'minin ve men yefal zalika felesen fi şey." Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Kafirleri dost edinmeyi Allah Teala ediyor Allah Teala kafirleri dost edinmeyi yasaklıyor. Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Ve men yefal zalike felesen min Allah fi Kim de bunu yaparsa onun Allah ile arasında hiçbir bağ yoktur. Zaten hemen arka sayfada kitabımızda da ayet-i kerime yazılı olarak kaydedilmiştir. Ali İmran suresinde. Yine Allah azze ve celle ayet-i kerimede çok bariz bir şekilde ya eyühellezine amenu la tetekhuzul yehud ve'n-nasara eulya. Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyiniz. Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyiniz. Yine Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatu vesselama hitaben ona yönelerekten. "Valla te-taht minhum waliyen, valla nasira. Onlardan ne bir dost, ne de bir yardımcı edinme" diyor Allah Azze ve Celle. Onlardan ne bir dost, ne de bir yardımcı edinme diyor Allah Azze ve Celle. Yine Allah Azze ve Celle mesela müminlere yönelik diyor ki: "Malakum min dunillahi min waliyin". ولا نصير sizin için Allah azze ve celle'nin dışında ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Sizin için Allah azze ve celle'nin dışında ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim müminlerin müminlere, kafirlerin de kafirlere dost olduğunu beyan ettikten sonra bununla yetinmemiştir. Müminlerin müminlere, kafirlerin de kafirlere dost olduğunu beyan ettikten sonra bununla yetinmemiştir. Ne yapmıştır? Bir de bununla beraber müminlerin kâfirleri dost edinmesini kesin bir dille yasaklamıştır. Bu da bizim neyimizdir? Bu da bizim ikinci maddemizdir. Şimdi güzel, burada duralım. Allah Azze ve Celle bir şeyi yasakladığı zaman, daha önce de biz ne demiştik? Her yasak üç manaya gelebilir. Allah Azze ve Celle bir şeyi yasakladığı zaman, her yasak üç manaya gelebilir. Birincisi nedir? Birincisi Allahu Teala'nın yasaklamış olduğu bu şeyin haram olma küfür olmasıdır. Öyle mi? Allahu Teala'nın yasaklamış olduğu bu şeyin küfür olmasıdır. Yani insan onu yaptığı zaman imanın kendisinden kaybolması ve insanın küfre girmesidir. 2 Allahu Teala'nın bu yasağının haram olmasıdır. Nedir? Yani yapıldığı zaman insan Allahu Teala'nın tehdidine, ikabına, ikabına tehdidi ve tehdidi altında kalması lakin küfre girmemesidir. Üçüncüsü ise bu yasağın mekruh olmasıdır. Öyle mi? Yani haram da değildir. İnsan azap da görmez ama yapmaması onun hakkında daha hayırlıdır. Tabi bir şeyin küfür veya haram veya mekruh yani bir nehin küfür veya haram veya mekruh olabilmesi akılla veya kafadan belirlenebilecek bir şey değildir. Bunun usulü zaten belirlenmiştir. Öyle değil mi? Belli bir usul vardır. Bu usul gözetilerek bu nehin hangisi olduğu ne yapılır? Hangisi olduğu beyan edilir. Şimdi burada da Allah Azze ve Celle müminlerin kafirleri dost tutmasını yasakladığı zaman olur ki insanın aklına şu gelebilir. Yani bu bir nehidir. E, haram olabilir. Mekruh olabilir. Yani yapılmaması iyidir ama yapan insanlar da olabilir. Çünkü vakada yapan insan sayısı çok olduğu için bir sonraki maddelerde bu da gelecek. İnsanın zayıflığından vesaire kaynaklı. Hani belki haramdır, belki de mekruhtur diye bu zan insanların kafasında oturmaması için üçüncü merhalede Kuran-ı Kerim kafirleri dost tutmanın, kafirleri dost edinmenin imanı götüreceği ve insanı kâfirler zümresinden yapacağını açık bir şekilde beyan etmiştir. Bunun en bariz örneği de Maide Suresi'ndeki Allah azze ve celle'nin şu sözüdür. Demek ki 3. merhalemiz nedir? Kâfirleri dost tutmanın, kâfirleri dost edinmenin insandan insanı İslam dairesinden çıkarması, insanı din dairesinin dışına çıkarmasıdır. Bu da nedir? Allah azze ve celle ayet-i ayet-i kerimeyi okuduk Maide Suresi'nde يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّقِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اَوْلِيَاءَ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدُ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyiniz. Çünkü onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Kim de sizden onları dost edinirse o da onlardandır. Kim de sizden onları dost edinirse o da onlardandır diyor Allah Azze ve Celle. Bu ayet-i kerime çok açıktır. Bizden onları dost tutan insanların onların zümresinden olacağına dair. Ki i̇bn Abbas bu ayet-i kerimeyi okuduktan sonra demiştir ki aman ha dikkat edin sizden biri farkında olmadan Yahudi ve Hristiyan olmasın. Aman ha dikkat edin sizden biri farkında olmadan Yahudi ve Hristiyan olmasın. Ne demektir bu sözün manası? Bu sözün manası şudur. Yani sizler Yahudiliği ve Hristiyanlığı tercih etmezsiniz. Kendinizi Müslüman olarak isimlendirirsiniz. Ama Allah azze ve celle'nin yanında bir Yahudi ve bir Hristiyan olabilirsiniz. Ne ile? Onları dost tutmanız ile. Yani onların dininde onlara yardım etmek, onların dininden razı olmak, onlara tabi olmak, onlara itaat etmek, onların itikatlarını benimsemek gibi, onların küfür şiarlarını benimsemek gibi, onlardan razı olmak gibi eylemlerle hiç farkında olmadan siz Yahudi ve Hristiyan ne olabilirsiniz, olabilirsiniz. Bu ibarenin Ehli Sünnet'in belki de bu meseleye önem vermesindeki en bariz ibarelerden bir tanesi budur. Ve men yetawallahum minkum fe minhum. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. Çünkü bu cümle ve biraz sonra zikredeceğimiz ayetler bu meselenin aslül imana girdiğini gösterir. Vela ve bara meselesinin Aslül iman'a girdiğini gösterir. Yani vacip iman veya müstahap iman gibi insanı İslam dairesinin dışına çıkarmayan imanın kısımlarına değil, imanın olmazsa olmazı olan aslül imana girdiğini gösterir. Bakın mesela İbn Abbas'ın bu sözünden, ayet-i kerimenin zahirinden İmam İbn Cerir et Taberi diyor ki, Allah onları dost tutanın hizip olarak onlardan olduğunu, Allah ve Resulünün de onlardan beri olduğunu bildirir. Allah Azze ve Celle onları dost tutanların hizip olarak onlardan olduğunu, Allah ve Rasulünün de onlardan ne olduğunu Allah ve Rasulünün de onlardan veri olduğunu gösterir. Bunun illetini nasıl açıklıyor? Çünkü diyor bir insan bir insanı dost ediniyorsa demek ki onun üzerine olduğu şeyden razı olmuş demektir. Bir insan bir insanı dost ediniyorsa demek ki onun üzerinde olduğu şeyden razı olmuş demektir diyor. E bu gerçekten böyledir. Yani belki bazı akıllar yok ya, bir insan bir insanı dost edinir ama onun üzerinde olduğu şeyden razı olmasına gerek yoktur diyebilir. Öyle değildir. Bakın bu illet yani bu ta'lil günümüzde de çok bariz bir şekilde ortaya çıkan bir illettir. Mesela örneğin diyelim bir zümre, bir fırka, Yahudi ve Hristiyanları dost ediniyor. Bir zümre, bir fırka, Yahudi ve Hristiyanları dost ediniyor öyle mi? Dinler arası diyalog diyor, Yahudi ve Hristiyanlar vesaire. Dikkat edin bakın, bu dost edinmenin temelinde onların üzerinde olduğu şeyden razı olma vardır. Niye? Arka planı biraz araştırın. Çünkü adam diyor ki, İbrahim'i dinlere inanan insanlar velev Resulullah'a iman etmese de cennete gidebilirler. Ne olmuş oldu bakın, o diyalogun dost tutmanın temelinde İmam Taberi'nin zikretmiş olduğu illet çıktı ortaya. Yani onların üzerinde bulunduğu şeyden razı olma. Bu halde insanı kurtarmaya yeterlidir. Biz bu halden de razı olabiliriz inancında ve itikadında olma. Ha mesela İmam Kurtubi, Allah onların da hükmünün onlardan olduğunu beyan etti diyor. Yani bu şekilde onları dost tutanların hükmünün aynı şekilde onlardan olmak olduğunu Allah Azze ve Celle beyan etti. Yine mesela diyelim İbn-i Hazm, bu ayet-i kerimenin zahiri üzere alınması gerektiğinde icma olduğunu naklediyor. Bela diyelim ki bu konuda daha önce de söylediğimiz gibi diyelim icma olmadığını düşünelim. Yani münakıt olan bir icmanın olmadığını. Sadece bir alimin, bazı alimlerin e, ittifakını icma olarak algıladığını varsaysak e, bile icma hikaye edilmesi çoğu alimin konu üzerindeki ittifakına ve olaya ne yapar? Olaya kuvvet katar demiştik daha önce de. Öyleyse nedir? Öyleyse demek ki bu mesele iman naslındandır. İmanın olmazsa olmazlarındandır. Bu sebepten dolayı da ehli Sünnet meseleyi yapmıştır? Meseleyi din asıllarından saymıştır. Yine bakın mesela Allah Azze ve Celle müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmenin bir nifak olduğunu beyan ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Nifak nedir? Nifak şudur. İnsanın zahirinde Müslüman gibi görünmesi bilerek veya bilmeyerek batınen kafir olmasıdır. Öyle mi? İnsanın zahiren Müslüman gibi görünmesi bilerek ve yahut bilmeyerek batinen insanın kafir olmasıdır. Kalben imanı gerçekleştirememiş olmasıdır. Öyle mi? Allah Teala kafirleri dost tutmanın münafıklık olduğunu söylüyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de "Beşiril münafıkîne bi enne lehum azaben elime Münafıkları elim verici bir azap ile müjdele. Münafıkları elim verici bir azap ile müjdele. Kimdir o münafıklar? Şimdi münafıkların sıfatını bize zikrediyor. بَشْرِ الْمُنَافِقِينَ dedi ya kimdir onlar? اَلَّذِينَ Onlar o kimselerdir ki يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Onlar ki kafirleri müminlerin dışında dost edinirler. Yani müminleri dost edinmeleri gerekirken müminleri dost edinmezler. Onun yerine ne yaparlar? Onun yerine kafirleri dost edinirler. اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ izze? İzzeti onların yanında mı arıyorlar? Yani kafirleri dost tuttukları zaman dünyalık olarak bir izzete, bir mülke, bir güce kavuşacaklarını mı zannediyorlar? Bunu varıyorlar. Fe فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ Muhakkak ki izzetin hepsi Allah Azze ve Celle'nindir diyor Allah Azze ve Celle. Muhakkak ki izzetin hepsi Allah Azze ve Celle'nindir diyor Allah Azze ve Celle. Yine Allah Azze ve Celle, kafirleri dost tutmalarına rağmen bu dost tutmalarının kendilerini İslam dairesinden çıkarmayacağını düşünen insanlara yönelik Allah azze ve celle'nin çok bariz yani belki de ehli sünneti bu konuya sevk eden temel saiklerden biri de budur. Allah azze ve celle diyor ki: "Velau kanu yu'minuna billahi ve'n-nebiyyi vema unzila ileyhi mattakhaduhu umawliya." Şayet onlar Allah'a, resulüne ve rasule indirilene yani kitaba iman etmiş olsalardı onları dost edinmezlerdi. Şayet onlar Allah'a, Rasulüne ve Kitaba yani Rasule indirilene iman etmiş olsalardı onları dost edinmezlerdi diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi öyleyse burada kafirleri dost tutmakla beraber mü'min kalacağına inanan bir zümre vardır. Kafirleri dost tutmakla beraber mü'min kalacağına inanan bir zümre vardır. Allah Azze ve Celle bu zümreden imanı nefye ediyor diyor ki velau kanu yu'minun billahi vennbi ve ma unzila ileyhi ma attahuzuhum evliya. Ne kadar da onlar iman ettiklerini iddia etseler, şayet onlar iman etmiş olsalardı onlara dost tutmazlardı. Aynasını yine Allah azze ve celle kuran Kerim'de zikrediyor. Diyor ki la tecidu kavmen sen bir kavim bulamazsın. Yu'minun billahi vel yevmil ahire yuaddun men ve Rasule." Allah ve Rasulüne düşmanlık edenleri seven Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kavim bulamazsın. Ki zaten Şeyhülislam bir mütevime'nin bu ayet kelimelerde söylemiş olduğu da budur. Allah imanın varlığını kafirleri dost tutmamaya, kafirleri dost tutmayı ise imanın kalpten gitmesine, yok olmasına bağlamıştır. Öyle mi? Çünkü Allah Azze ve Celle bunun olmasının mümkün olmadığını beyan ediyor. Yani iman ile. Allah'a bakın zikredilen maddeleri sayalım Allah'a ahiret gününe Rasule ve Rasule indirilene yani kitaba 4 tane madde din esasından olan 4 tane madde şayet bunlara iman etmiş olsalardı onları dost edinmezlerdi eğer bunlara iman eden bir kavim varsa bunların bu tip bir kavme Allah'a ve Rasule düşmanlık edenlere sevgi beslediklerini sen göremezsin diyor Allah Azze ve Celle. bu üçüncü madde yani Kur'an-ı Kerim'in bu üçüncü merhalesi velâ ve bera meselesini açıklarken bize neyi öğretiyor? Bize şunu öğretiyor. Hani bu nehi, bazıları sakın şöyle bir zanna kapılmasınlar. Yani bu nehi, tamam Allah kafirleri dost tutmayı nehyetmiştir ama bu din olmazsa olmazlarından değildir. Yani Allah'a iman gibi, ahirete iman gibi, Rasullere iman gibi dinin olmazsa olmazlarından değildir. Bir insan dilerse, onları dost tutmasa iyidir ama onları dost tutarsa da bir şey olmaz. Bu vehmi, bu zannı kökünden kurutmak için Allah Azze ve Celle farklı farklı usluplarla. Bakın dikkat edin ha. Çünkü bir konunun aynı konunun farklı usluplarla anlatılması, farklı delil yöntemleriyle zikredilmesi insanlara ne yapar? İnsanlara o konunun kuvvetini, o konunun konuyu anlatanın yanındaki önemini ifade eder. Bu da nedir? Bu da Kur'an-ı Kerim'in konu işleyişindeki üçüncü nedir? Üçüncü merhaledir. Yani bu nehin iman esaslarına taalluk ettiği ve onlara dost tutan insanların da İslam dairesinde olmayacağı noktasında. Şimdi Kur'an-ı Kerim bunu yaptığı zaman, Kur'an-ı Kerim bunu yaptığı zaman özellikle şunu unutmamak lazım: İnsan oğlu ne olursa olsun. Teorik olarak bir bilgiye ne kadar doyarsa doysun insanoğlu örnek ister. Ancak o teorik bilgi örnekte yani pratikte insanoğlunun gözünde canlanırsa o zaman insan onu yapabilir. Ondan dolayı Allah azze ve celle peygamber olarak melek göndermemiştir. Ondan dolayı Allah azze ve celle kitap indirip insanları kitaba muhatap kılmamıştır. İnsanların örnek alması için vahiyi hem sözüyle hem bedeniyle haliyle açıklayan peygamber göndermiştir peygamberler göndermiştir. Daha doğrusu. Neden? Çünkü Allah azze ve celle insan bu ihtiyacını bildiğinden dolayı. İnsan örnek istiyor. İnsan kendisine örnek arıyor. Belki de bugün elimizde teorik olarak bilgilerin çok güzel bulunması doyurucu bir şekilde bulunup da hala örnek bir neslin çıkmamasının temel sebeplerinden bir tanesi de budur. Çünkü bunu gerçekten bizlere örnek olabilecek insanların önde olmayışındandır veya bunların azlığındandır dünyada. Bu sebepten ötürü ne yapılmıyor? O pratik yaşanmıyor. Bundan dolayı Allah azze ve celle ne yapmıştır? Bundan dolayı Allah azze ve celle peygamberler göndermiştir ve bu peygamberleri de bütün o teorik olarak veya istediği bütün o vacipleri nehyettiği bütün o haramları, dinin aslını vesaire bu peygamberlerin hayatında bize pratik olarak göstermiştir. Şimdi bunu Kur'an-ı Kerim bu defa bize bunun örneklerini sunuyor. Yani bunun örneklerini sunarken de buradaki asıl sebep budur. Şimdi insan zayıftır. Bakın bunu hiçbir zaman unutmayın. İnsan zayıftır. Normalde İnsan zayıf olarak yaratılmıştır. İnsanın bu zayıflığının sebebi nedir? İnsanın bu zayıflığının sebebi iki türdür. İnsanın zayıflığının iki sebebi vardır. Bir Beden olarak insanın zayıf olması, yani birçok şeye tahammül edemiyor oluşu. İkincisi ise insanın manevi olarak zayıf olmasıdır. İkincisi ise nedir? İnsanın manevi olarak zayıf olmasıdır. Şimdi diyeceksiniz ki bu nedir? Yani insanın manevi olarak zayıf olması nedir? İnsanın manevi olarak zayıf olmasıdır. İnsanı esir alan şehvetlerine insanı yenik düşmesidir. Yani insan rahatı ister, İnsan rahatı ister, İnsan dünyayı ister. İnsan başının ağrımadan, başının belaya girmeden, sıkıntıya düşmeden, insanları kendine düşman edinmeden rahat bir şekilde yaşamayı ister. Bunun sebebi de nedir? Bunu arka planında insanın fıtratında yaratılan ve insanın ona karşı zayıf olduğu çabuk boyun eğdiği, insanı es esareti altına alan şehvetlerdir. Şimdi bunu kafamızın bir tarafına koyalım. Yani konuğumuzu bir kenara koyalım. 2. Kafirler de her zaman güçlüdür. Öyle mi? Kafirler de her zaman güçlüdür. Yani Allah azze ve celle dünya hayatında onlara bir güç, dünya hayatında onlara bir yönetim, dünya hayatında onlara bir hüküm vermiştir. Neden? Ta ki hem onlara azdırıp Kıyamet gününde azaplarını artırmak hem de mümin kullarını deneyip rahatlık ortamında değil güzellik ortamında değil güç ortamında, sıkıntı ortamında ne kadar Allah'a verdikleri söze sadıklar, ne kadar bu konuda eminler, ne kadar kendi emanetlerine sahip çıkacaklar? Allah azze ve celle bunları denemek istiyor. Şimdi buralarda iş tafsilata gitmiyoruz. Çünkü bunların hepsinin tafsilatını özellikle ehli Sünnet'in menheci ve Cihad'ın esasları kitabımızda zaten anlatıyoruz. Konu konu başlık başlık bu saydıklarımızın hepsini yaptı? Hepsi geldi ve geçti. Öyleyse insan zayıf, karşısındaki kâfir güçlü, güç, dünya rahatlık o kafirin elinde. Onunla iyi geçinirsen dünyada sen de ne yapıyorsun? Sen de rahat ediyorsun onunla kötü geçindiğin zaman, ona kafa kaldırdığın zaman, ona düşmanlığını ızhar ettiğin zaman, ondan, onun dininden, itikadından, bedeninden beri olduğunu anlattığın zaman, o zaman senin başına va kopuyor. Sen bütün sıkıntıları ne yapıyorsun? Bütün sıkıntıları peş peşe yaşıyorsun. Ha böyle ya! O zaman insan bu vela ve bera konusu, ee, diğer meselelerin dışında insanın bu konudan uzak durmasını gerektiren birçok sebep oluyor. Yani hem maddi hem de manevi olarak insanın vela ve berayı anlamaması veyahut da kaçınmak için kılıf bulması için önünde birçok sebep var. İşte Allahu Ze ve Celle bunu önünü kaldırmak için özellikle en zayıf oldukları dönemlerde peygamberlerin ve iman ehlinin, peygamberlerin ve iman ehlinin vela ve berasını bize örnek gösteriyor. Peygamberlerin ve iman ehlinin vela ve berasını bize örnek gösteriyor. Örneğin mesela bunların başı kimdir? Bunların başı İbrahim Aleyhisselam'dır. Hiç zaten ne? Hiç şüphesiz. Bakın tek başınayken yani bu aslında velâ ve berâ konusunu anlamaya çalışan bütün Müslümanlar için de bir örnek olmalıdır aynı zamanda. Tek başınayken yanında hiçbir güç, hiçbir kuvvet yokken tabii en büyük güç en büyük kuvvet manevi güçtür. Allah'a ve cellelerinin beraberliğini hissetmektir. Hani zahiri gücü kastediyorum. Hiçbir güç yanında söz konusu değilken Hazreti İbrahim önce babasına davet yapıyor babasına anlatıyor. İşte başlıyor. Diyor ki: "Allah Teala ederle İf'ale İbrahimü li ebîhi limâ ta'budu mâ lâ yesm'u ve lâ yebsiru ve Devam ediyor ayet. "Ey babacığım, sen niye duymayan, işitmeyen, sana fayda vermeyen, senden bir zararı def etmeyen bir şeylere niye ibadet ediyorsun?" Ee, diye. İşte "Ey babacığım, bak bana ilim geldiği bana tabi ol. Ey babam şeytana tapma vesaire." dedikten sonra babası onu tehdit ediyor. Diyor ki: "Kâle erâgibun ente an âliheti yâ İbrâhîm." لَاِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُ مَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيَّا Sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun ey İbrahim? Sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun ey İbrahim? Ya diyor sen e, geri döneceksin, bu söylediklerini bitireceksin, bu sözlerinden vazgeçeceksin veyahut da ben seni taşlayacağım. Ya sen bu söylediklerinden vazgeçeceksin veyahut da ben seni taşlayacağım. E biliyorsunuz ki taşlamak... Belki de işkencelerin en zordur. İşkencelerin en şiddetlisi en büyüğüdür. Bir insanı ne yapmak, bir insanı taşa tutmak suretiyle işkence yapmak. Bakın İbrahim Aleyhisselam ona diyor ki: "Ve a'tezirukum ve ma tad'un min dunillah ve ed'u rabbi. Asa alla akuna bi rabbi şakiyye." Ben sizi ve sizin Allah'ın dışında dua ettiklerinizi terk ediyorum. Onlardan uzaklaşıyorum, i'tizal ediyorum. Yani sizler bir topluluk, i'tizal nedir? İnsanın bir topluluktan ayrılıp tek kalmasıdır. Sizler bir topluluk, ben iseneyim Ben ise bir topluluk kalıyorum ve sizden i'tizal ediyorum diyor Hz. İbrahim. Tek başına olmasına rağmen, ne yapıyor? Tek başına olmasına rağmen onlardan uzak duruyor, onlardan i'tizal ediyor. Yine mesela Allah Hz. İbrahim'in başka bir mevkifini anlatırken Müslümanlara diyor ki İbrahim Aleyhisselamla ilgili Zaten ee, kitabımızdaki bu ayet-i kerimelerin bir kısmı kitabımızda zaten metin olarak mevcut. Ama bir kısmı metin olarak mevcut değil, o metin olarak mevcut olmayanları da zaten biz zikrediyoruz. O ama okuduğumuz bazı ayetler hem gelecek konularda hem bu konularda kitabımızın işleri de mevcuttur. Hz. İbrahim kavmine soruyor. Mesela diyor ki قَالَ اَفَرَأَيْتُمْ مَا kuntum تَعْبُدُونَ Siz neye ibadet ettiğinizi görüyor musunuz? An tum ve siz ve sizden önceki babalarınız. Fa innham adul li illa alemin. Sizin Allah'ın dışında taptıklarınız, siz ve sizden önceki babalarınız, onların hepsi bana düşmandır diyor Hazreti İbrahim. Yani onlara olan o düşmanlığını velasının çünkü vela dostluktu, vera ise neydi? Vera ise Onlardan beri olmak, onlara düşmanlık etmekti. Ve demiştik temelinde de buğz vardı. Dostluğun temelinde sevgi, yardım, düşmanlığın temelinde ise buğz ve onlardan uzaklaşmak yani buğd vardı. Bakın hem Hz. İbrahim onlara buğzunu yani buğdunu tam bir şekilde ifade ediyordu. Yani ne diyordu Hz. İbrahim onlara gelecek inşallah zikredeceğiz. Ee, onlara bu, diyordu ki fe innahum adu mullil illa rabbel onlar benim düşmanlarımdır ancak Allah'tır benim dostum diyordu ve buğzunu ifade ettikten sonra bu defa buudunu yani onlardan uzaklaşmayı ne yapıyordu yerine getiriyordu fa atazilukum ve min dunillahi ve diyordu sizi ve sizin Allah'ın dışınızda dua ettiklerinizden ben itizal ediyorum diyordu Hazreti İbrahim ve onlardan ne yapıyordu onlardan uzaklaşıyordu ki en güzeli zaten bu konuda Allah Azze ve celal ayet-i kerimede hepimizin bildiği ayet-i kerimede kat lakum usvetun hasene fi ibrahim ve'llezina ma'ahu iz kalu li kavmihim inna bura'a'u minkum ve mimma ta'budun min dunillah keferna bikum ve bada baynana ve abadan hatta sizde İbrahim ve İbrahimle beraber olanlarda güzel örnekler vardır. Sizde ''İbrahim ve İbrahim'le beraber olanlarda güzel örnekler vardır.'' diyor Allah Yani mü'minlerin dikkatini çekiyor. Nedir bu örnek? Hani İbrahim ve İbrahim'le beraber olanlar kendi kavimlerine demişlerdi ki. Bakın dikkat edin. ''Vela ve bera'' sadece birilerinin yapıp yani farz-ı kifaya babından bir şey değildir. ha. Hani önde olanlar, öncü olanlar ''vela ve berâlarını gerçekleştirirsinler Geride gelen Müslümanlar ise böyle bir şeye ihtiyaçları yoktur. Veyahut da onlar yapmasa da olur. Veyahut da bir iki tane velâ ve berasını izhar etmiş olan insan olsun, gerisi bize yeter anlayışı tamamen yanlış, tamamen bozuk bir anlayış olduğu için Allah Azze ve Celle bu anlayışı çürütüyor. Diyor ki, e, ''İbrahim ve İbrahim'le beraber olanlarda sizin için güzel örnekler vardır.'' İbrahim, ve İbrahimle beraber olanlarda yani velasını ve berasını, muadasını ve mu'alasını İbrahim tek başına ortaya koymamıştır. İbrahim ve aynı zamanda İbrahim ile beraber olanlar hep beraber bunu yapmışlardır. Hep beraber bunu ortaya koymuşlardır. Ne demişlerdi onlar kavimlerine? Tabii kimdir bu kavimleri? Konumuzun sonunda da gelecek inşallah. Küfür, küfrü işleyen, şirki işleyen ve bununla beraber de bunlara düşmanlık yapan, sizi taşlarız diyen, sizi yakarız diyen, sizi süreriz diyen bir kavim. Ne diyorlardı? İnna burâ'un kum ve mimma ta'budûne min dûnillâh. Biz sizden ve sizin Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden beriyiz. Yani önce sizden önce sizden minkum ve mimma ta'budûne min dûnillâh. Sonra Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden beriyiz. Niye bunu zikrediyor? Çünkü insanların bir, çoğu, insanların bir çoğu batıl ideolojilerden, putlardan, küfür itikat ve inanışlarından uzak olmakla beraber bunun ashabı olan, buna davet eden, bunu yaymaya çalışan, bunun propagandasını yapan insanlardan beden olarak ayrılmayı bir türlü yapamıyorlar. Çünkü zor olan da zaten budur. Hele özellikle bizim zamanımızda en zor olan budur. Niye? Çünkü diyalog teranelerinin okunduğu, insanların fikir özgürlüğünden bahsettiği demokrasi putunun insanlar arasında iyice yaygınlaştığı yerde zaten herkes birbirinin fikrine saygı göstermeyi bir erdem olarak kabul ediyor. Herkes birbirinin fikrine saygı göstermeyi bir erdem olarak kabul ettiği bir dünyada bu ayet-i kerimeyi yaşamak bunu hayata geçirmek daha da zor oluyor. Yani karşınızdaki adama onun kafir olduğunu, itikadının bozuk olduğunu, size göre onun olmadığını söyle. O size saygı gösteriyor ama maalesef Müslümanlar bu ayet kelimenin birinci şıkkını yerine getiremedikleri için Müslümanlar da başlıyorlar onlara saygı göstermeye. Mesela geçen bir şey okudum, geçen bir haber okudum. Solcunun bir tanesi İslami kesimdeki güzel gelişmeleri anlatıyor. Solcunun bir tanesi İslami kesimdeki güzel gelişmeleri anlatıyor. Örneğin diyor Marmara gemisine yapılan eylemden sonra diyor. Bazı insanlar diyor slogan attılar. Dediler ki kafirler için yaşasın cehennem kâfirler için yaşasın cehennem dediler ee, diyor. Hemen diyor e, oradan işte biri çıktı ve hayır kâfirler için değil zalimler için yaşasın cehennem. Yine mesela İslami camiada kendince ön planda olan vatandaşın birinin bir yazısını e, okudum. Orada onlar namaz kılarken bir papazın da gelip onlarla beraber namaz e, kılmasını daha sonra da o papazın işte iman edenlere en yakın olanların ee, Hristiyanlar olduğunu zikrettiğini söylüyor ee, mesela. Bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi tabi o ayet kelimenin bir de devamı var. Yani o yakın olanların sonra Allah sıfatlarını zikrediyor. Rasûle ve Rasûle'ye indirilene iman eden, onu duyduğu zaman gözünden yaşlar boşalan ve ey Allah'ım biz buna iman ettik diyen insanlardır. Yoksa Hristiyanlığında Allah'ın üçün üçü olduğunu Allah'ı akşama kadar söven, Allah'a göklerin neredeyse çatlayacağı bir iftira nispet eden insanlar değildir elbette. Bu bir ardır, yani bir papaz o küfrüyle, o şirkiyle beraber gelip bizim yanımızda duruyorsa bu bizim için ardır. Çünkü bu bizim itikadımızı ızhar edemediğimizin. Kafirler için değil de zalimler için yaşasın cehennem dediğimizden dolayıdır. Ondan dolayı burası önemlidir. Yani اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ mimma دُونِ min Biz sizden ve sizin Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden neyiz? İbadet ettiklerinizden beriyiz diye Burada şu yanlış anlaşılmasın. Mesela diyelim ki Gazze gibi, Filistin gibi İslam'a mal olmuş bir davaya bir Hristiyan destek verdiği zaman İslam buna sadece iyilik yapmayı, İslam buna sadece iyilik yapmaya müsaade eder. Yani ona iyi davranmaya mesela yemeğimizi onunla paylaşmaya, onunla güzel geçinmeye, onunla iyi sohbet etmeye İslam burasına müsaade eder. Ama itikadi bir noktada ona sıkut etmeye veyahut da onun söylemiş olduğu itikadi bir sapkınlığa yani Hristiyanların müminlere yakın olması iman kaydı iladır. Bunu güzel bir şey görmek, İslam kesinlikle buna ne yapmaz? İslam kesinlikle buna müsaade etmez ki zaten bu konumuzun içinde de gelecektir. Onun için yani İslam'ın İslama düşmanlık etmeyen kafirlere iyilik anlayışıyla dini anlamda onlara dost tutmayı birbirinden ayırmak lazım. Yani Rasulullah A.S. Mekke'deyken bazı müşriklerle iyi geçiniyordu, bazı müşriklerle güzel konuşuyordu mesela. Kim gibi amcası gibi, öyle değil mi? Onun koruması altına alanlar gibi Muta'im ibni Adi gibi mesela. Ama bütün müşrikleri karşısına alıp, kul ya ayuha al-kafirun, la a'budu ma ta'budun, ta lakum dinukum sizin dininiz size, benim dinim bana noktasında, yani itikadi ayrılık noktasında bütün müşrikler Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın gözünde neydi? Bütün müşrikler Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın gözünde birdi, birbirlerine ayrı değillerdi. Ondan dolayı burası önemlidir. Yani neresi? Ve mim inna buraa'u min ve mimma ta'budun min dunillah özellikle buranın altını çizmek lazım. Yani aslımızda bunu her fırsatta dile getirmek lazım. Niye sebebi? Çünkü bu fikir hürriyeti, fikirlere saygı duyma demokrasi denilen put insanların arasında yaygınlaştığı için bu noktaya dikkat çekmek lazım. İslam'da başkasının fikrine saygı göstermek küfre saygı göstermek yoktur küfrü anlamaya çalışmak yoktur, Küfürle ile girmek diye bir şey yoktur. Sadece ona hüccet ikame ederken onun şüphelerini dinlemek ve onu çürütmek vardır. Güzel bir yolla Allah'a çağırmak, hikmetle Allah'a çağırmak ayrıdır. Küfre şirke saygı göstermek, onlara haklılık payı vermek, bu ise tamamen nedir? Bu ise tamamen ayrıdır, kavramları birbirine karıştırmamak lazım. كَفَرْنَا <gülüyor> بِكُمْ Biz sizi inkar ediyoruz. Biz sizi reddediyoruz. Biz sizin kafir olduğunuza itikad ediyoruz. Ve bda açığa çıkmıştır. Yani kalplerimizde gizli değildir. Ve beda yani zahra ve bana açığa çıkmıştır. Benana ve benekumul. Adaotu ve albagdau. Hem düşmanlık, hem düşmanlık, hem deney, hem de kin. Hem düşmanlık, hem de kin. Çünkü düşmanlık dışarıdan yapılan bir şeydir. Kin ise içeride var olan bir şeydir kalbi bir ameldir. İkisi beraber ne olmuştur? İkisi beraber. Yani sadece biz kalbimizde size buğz ediyoruz, bitti yok. Bir de bununla beraber düşmanlığımız da ne olmuştur? Düşmanlığımız daha çıka çıkmış. Sizinle bizim aramızda düşmanlık vardır diyor İbrahim Aleyhisselam beyanında olanlar. Ne zamana kadar hatta ta ki şimdi gayeyi açıklayacak Bizimle beraber Filistin davasını savununcaya kadar, bizimle beraber boykota katılıncaya kadar, bizimle beraber işte efendim e, mitiklerde, eylemlerde yanımızda duruncaya kadar, bizimle beraber STK'lar olarak zulme karşı duruncaya kadar, hayır hiçbirisi buraya kadar sayılanlar Hatta تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهِ Tek olan Allah'a iman edinceye kadar. Tek olan Allah'a, sizler ne yapıncaya kadar? Tek olan Allah'a iman edinceye kadar. Ve bunun örneklerini ne yapabiliriz? Bunun örneklerini Kur'an-ı Kerim'den çoğaltabiliriz. Hazreti Hud'dan öyle değil mi? Mesela Hazreti Hud da aynı şekilde, atası Hazreti Hud da aynı şekilde Allah'ın bu emrini çok güzel anladığı için ne diyordu mesela karşısındaki müşriklere? Yine tek başına olmasına rağmen. Bakın burası önemli. Yani çünkü özellikle zayıflık durumunda velâ ve bera akidesini cıvıklaştırmak insanların hesabına gelir. Ama şu bilinmelidir ki, hem zayıflıkta hem kuvvet halinde Vela ve وَبَرَا عَقِيدَةِ bu dinin usullerindendir. Allah Hazreti Hudun lisanında diyordu ki اِنِّي اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوا اِنِّي بَرِيءٌ مِمَّ تُشْرِكُونَ Ben sizi ve Allah'ı şahit tutuyorum. Şahit olun ki Allah zaten şahittir. Ben sizden ve sizin Allah'ın dışında şirk koştuklarınızdan ben beriyim. Sizin müşrikliğinizden, sizin şirkinizden ben neyim diyordu sizin şirkinizden ve müşrikliğinizden ben bereyim diyordu. Hazreti İbrahim ne diyordu ee, Estafula. Hazreti İbrahim e dedim. Hazreti Nuh ise oğlu için. Hazreti Nuh ise oğlu için. Allah Azze ve ona bir vaadi vardı. Öyle değil mi? Allah Azze Celle, Nuh Aleyhisselam'a ne demişti? Nuh Aleyhisselam'a onun ehlini kurtaracağına dair söz vermişti. Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'a onun ehlini kurtaracağına dair söz vermişti oğlu iman etmeyip sularda boğulunca Hazreti Nuh oğlunun bu durumunu e, üzülüyor ve Allah azze ve celle bu şikayetini ne yapıyor Allah azze ve celle bu şikayetini dile getiriyor. Ve nada Nuhu Rabbuhu. "Fekale Rabbi in ebni min ahli ve inna vaadaka al-haqqu hakimin." Nuh dedi ki nida etti. Dedi "Ey Rabbim. Ey Rabbim. O benim ehlimdendir. Benim oğlum in min ahli." ''Benim oğlum benim ehlimdendir. Senin vaadin de haktır.'' Hani sen ehlim hakkında bana vaatte bulunmuştur diye. Allah Azze ve Celle ise çok net bir şekilde Hazreti Nuh'un hemen bu talebinin önüne set çekmişti. ''Ya Nuhu innehu leysa min ehlike'' ''O senin ehlinden değildir.'' innehu amelun gayru salih'' ''O salih olmayan bir ameldir.'' Yani senin oğlun salih olmayan bir ameldir. Veya senin bu doğan salih olmayan bir e, duadır ve Hazreti Nuh hemen ne yapmıştı? Hemen Allah'a teveccühle sığınmıştı. Hemen Allah'a teveccühle sığınmış ve bunu oğlu dahi olsa anında terk etmişti. "Kâlâ rabbi inni e'ûzu bike en es'aleke mâ leys lebi bi ilmün ve illâ tagfir li ve terhamni eku minel hâsirin." Ha aynısını ne yapmıştı? Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de biz gençlere örnek vermiş olduğu gençler. Öyle değil mi? Kimdi onlar? Onlar ashabı keff diye Kur'an-ı Kerim'de kaydedilen o genç topluluğuydu. Ne demişti onlar kavimlerine? Onlar kavimlerine dini izhar ettikten sonra kavimleri onların karşısında kabul etmeyince, zalimlik yapınca hemen demişlerdi ki şeylere kavimlerine hemen onlardan beri olmuşlardı. Öyle değil mi? Hemen onlardan beri olmuşlardı. Yani onları bir kenara bırakmışlardı onları bir kenara bırakmışlardı. Allahu Teala ve ve Allah'ın yanındakileri onlara tercih etmişlerdi. Hem buğuzlarını dile getirmiş, hem de buut yani onlardan uzaklaşmalarını ne yapmışlardı? O buut ibtiadı yerine getirmiş ve onlardan uzaklaşmışlardı. O da neydi? Ve ize tezeltumuhum ve ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kehfi. İle diyordu ki ne zaman ki siz onlardan ve onların ibah onlardan ve onların ibadet ettiklerinden uzaklaştınız. Yani onlar bir topluluk kaldı, siz ise tek kaldınız. Bu tarafta illallah, yani Allah azze ve celle istisna kılıyor. Allah'a dost edindiniz, Allah da onlara ne dedi? hadisiz siz mağaraya sığının dedi ve Rabbiniz size rahmetinden ne yapsın? Yaysın e diye Allah azze ve celle onlara vaatte bulundu. İşte bu ve Resulullah Vesselamın özellikle Mekke'deki hali Sahabenin özellikle Mekke'de o zayıf zayıfkenki hali bunlar nedir? İnsanlığın özellikle zayıf oldukları dönemlerde insanların önünde birer örnektirler. Ve bu saymış olduğumuz maddeler yani Allah'ın müminlerin müminlerin dostu olduğunu ayetlerde beyan etmesi bir. iki, Allah'ın çok sarih ifadelerle müminlerin kafirleri dost tutmasını yasaklaması. Üç, Allah'ın bu yasağı yapanlardan iman kaydını kaldırması ve onları kafirler zümresinden kabul etmesi dört birçok peygamberin hayatından örnek olarak bize bunu zikretmesi işte ehli sünnetin bu meseleyi dinin en mühim usullerinden saymasının sebebi budur ehli sünnetin bu meseleyi dinin en mühim usullerinden saymasının sebebi budur evet burada duralım inşallah yarın da ee, kitabımızın 1. veya ikinci madde diye devam etmiş olduğu kısmından devam edelim. Vakhiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.